dünyamızdan challenge var. sanat programına hoş geldiniz. E, gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiriyorum size. Çoğunlukla yurt dışından e, gündemleri taşıyorum İstanbul'a. Fakat bu sefer harçtan sanat programı olarak İstanbul'daki iki uluslararası sanat etkinliğindeyiz. Açıkçası e, İstanbul'un bu yılki, bu sonbaharki e, uluslararası en büyük ölçekli etkinlikleri bunlar. İlki üçüncü İstanbul Tasarım Biennial'i geçtiğimiz haftalarda başladı. İkincisi bu hafta Perşembe'den itibaren biletli ziyaretçi açık olacak olan ve on birincisi düzenlenen İstanbul'un en büyük sanat fuarı kabul edilen on birinci Kontempory İstanbul Sanat Fuarı. Tasarım Biyenneli ile başlayacağım ama onda önce şunu da vurgulamak istiyorum. Ee, günümüzde biyennellerin fuarlaşması, fuarlarınsa biyennileşmesi şeklinde bir fenomenden bahsetmek mümkün. Bu şu demek oluyor, giderek fuarlar daha ağırlıklı olarak ticari amaç gütmeyen sanatsal içerikler, e, kamusal programlar, eğitim e, projeleri e, ya da hakikaten kar amacı gütmeyen bir takım sanat seçkileri, küratörlü sergiler düzenlerlerken... Asıl amacı asıl varlık sebebi bu olan biennallerde ise giderek önceden sipariş edilmiş, üretimi ortak bir şekilde üstlenilmiş hatta satılmış bir takım büyük ölçekli görkemli sanat yapıtları, işin biraz daha festivalleşmesi, ticari yönünün dolaylı olsa da ...gündeme gelmesi söz konusu. Bu ciddi ve tabii ki uzun uzun tartışılması gereken bir konu. Bugünün gündemi değil ama benim bugün hariçtan sanat programında odaklanmak istediğim... ...her iki etkinlik içinde yani tasarım Bienali içinde... E, ...Contemporary Art İstanbul e, Sanat Fuarı içinde bunların e, hemen hepinizin zaten kültür sanatı... Takip eden e, dinleyiciler olarak e, sıklıkla basında medyada web sitesinden bilgilerini alabileceğiniz ve bir BNL dediğiniz zaman e, göreceğiniz e, ya da fuarda karşınıza çıkmasını beklediğiniz şeylerden biraz daha atipik olan hakikaten işin daha akademik e, projeleri, daha uluslararası nitelikli kamusal programları na ...bir vurgu yapmak. Dolayısıyla ben size tasarım bir yerlerindeki... ...sergilerden göreceğiniz... E, ...yapıtlardan bahsetmeyeceğim. Onun daha ziyade özel projelerinden bahsedeceğim. Aynı şekilde Contemporary... ...İstanbul Sanat Fuarı'ndaki de... ...galeri standlarından bahsetmektense... E, ...dialoglar... E, ...daha yeni medyaya... Yani çok da ticari bir kimlik kazanamamış projelere vurgu yapan bölümler film gösterimleri gibi halka açık kamusal programları vurgulamaya çalışacağım bu programda. Umarım takip etme fırsatınız olur. Evet, hariçten sanat programındayız. Ben Çelenk, 3. İstanbul Tasarım Bienneli'nden başlayalım. Basın bülteni şöyleydi. İstanbul Tasarım Bienali ziyaretçilerini tasarımın insan, yaşam, gezegen ve zaman üzerindeki etkisini keşfetmeye çağırıyor. İşte 20 Ekim günü yapılan basın toplantısının başlığı bu şekilde gelişti. Bienalin başlığı ise biz insan mıyız diye oldukça ironik, e, tartışmaya açık biraz da garip bir soruyla ziyaretçilerini karşılıyor. Küratörler... Beatrice Colomina ve Mark Wigley'nin zaten tam da bu konu üzerine hazırladıkları bir manifesto var. Bu manifestoyu uzun uzun okudular basın toplantısı esnasında. Sonrasında da basın bültenlerinde e, özel çıktılar şeklinde sayfalarca bunu verdiler. E, hemen hemen hiçbir metrada yayınlandığını görmedik. Vaktiniz olursa lütfen açın okuyun. Biz insan mıyız sorusunun alt başlığı türümüzün tasarımı. İki saniye, iki gün, iki yıl, 200 yıl, 200 bin yıl şeklinde düzenlenmiş. Ee, özetle insanın 200 bin yıllık tarih boyunca tasarımla kurduğu ilişkiyi, yani arkeolojiden günümüz teknolojilerine, tıptan mimarlığa, bilimden iletişime pek çok farklı alanda incelemeye ele almaya çalışan bir bienal bu 20 Kasım'a kadar devam ediyor. E bienal ücretsiz, dolayısıyla bir bilet almadan da gezmek mümkün. Altı kıtadan 13 ülkeden 250'nin üzerinde katılımcı var ve 70'ten fazla da proje var. İşte ben size bu projelerden sadece bir kaçına değinerek Geçeceğim. Katılımcılar deyince genelde tasarım Biennale'lerinde son yıllarda sıklıkla görmeye başladığımız üzere e, tasarımcıların yanı sıra mimarlar, tarihçiler, arkeologlar, koreograflar, sanatçılar ve bilim insanları da projelerle Biennale'e katılıyorlar. E, tasarımın insan hayatını, insanın bedenini, yaşadığı gezegeni ve zamanı nasıl kökten değişikliğe uğrattığını göstermeye çalışan projeler bunlar. Evet. Beş farklı mekandalar ücretsiz olduklarını belirttim. E, alışkın olduğumuz e, İstanbul Bienallerinin de sıklıkla kullandığı ve tasarım Bienalinin ilk edisyonundan beri ana mekanlarından biri olarak konumlandırdığı Galata Özel Rum İlkokulu. Bunun yanı sıra Stüdyo X İstanbul, e, Bomonti adının içinde yer alan alt sanat mekanı. Çok da alışık olmadığımız ama tasarım bienalinin geçtiğimiz yıl yapılan basın toplantısında da kütüphanesine bakma fırsatı bulduğumuz İstanbul Arkeoloji Müzeleri mekanlar arasında. Aynı zamanda hemen açık radyo stüdyolarının yanındaki depo sanat mekanı da bu mekanlar arasında birazdan bahsedeceğim projenin zaten orada görülmesi mümkün. E, tasarım bienalinde sergilerin yanı sıra. Paneller, söyleşiler ve pek çok e, farklı etkinlik olacak tasarım rotaları bunların içinde. Yaratıcı mahalleler, e, akademi programları vesaire. E, özellikle benim bunların içinde değinmek istediğim e, 26 üniversitenin katılımıyla yapılan insan ve tasarım ilişkisine dair bir akademik program. Türkiye'de altı kentten ve... Yurt dışından tek bir katılımcı var bence bu biraz e, üzücü bir gelişme. Hollanda'nın Lahey kentindeki Kraliyet Sanat Akademisinden 26 üniversite, onların da dahil olduğu 26 üniversite ile işbirliğinde e, Üniversite ve benzer akademik kurumların yaptığı çalışmaların tam da yenilenin kavramsal çerçevesine cevap veren çalışmaların sergileneceği ve üniversitelerde bu sergilemelerin yapılacağı bir program bu. Buna dikkat çekmek isterim. Ee, bütün bunlar içinde asıl dikkat çekmek istediğim ise gerçekten uluslararası bir işbirliği, E-Flux işbirliğinde hayata geçirilen yeni bir proje adı Superhumanity bu projenin E projeden kısaca bahsetmek gerekirse 3. İstanbul Tasarım Biennale'ine eee Biennale ve Eflux'ın özel işbirliğiyle geliştirilen bir e, program bu. Superhumanity adı. Bu temadan yola çıkarak insanlığın sürekli olarak kendi yarattığı eserler tarafından yeniden tasarlandığına ilişkin radikal fikri araştırmayı hedefliyor. Bu bağlamda çok sayıda akademisyen, yazar ve düşünür yeni makaleler kaleme alıyorlar. Oldukça da deneysel Makaleler bu. Bunun özelliği şu, iflaksı e e, sanat, mimarlık, tasarım alanında e, çalışan çevreler yakından takip ederler. Çünkü bu bir database'dir. Bu database'e eğer üyeyseniz, kendi isteğinizle üye olmuşsanız, size sıklıkla e-mail yoluyla bir takım duyurular, metinler... Araştırmalar özellikle de uluslararası çaptaki e, misafir sanatçı programları, müze sergileri, koleksiyon katılımları hatta iş ilanları gibi bilgi gelir. Hakikaten bir ağ, bir network'tür bu. İşte e Architecture yani mimarlık alanındaki e yapılmış ortak bir proje. Eğer üye olursanız e, bu database'e size... Bu sıcağı sıcağına yepyeni Biyaner'in kavramsal çerçevesini çok da felsefi açıdan ele alan bir takım akademisyenlerin, yazarların, sanatçıların ve filozofların demekte de doğru yeni makaleleri e, ulaşıyor. Bu makaleleri aynı zamanda e web sitesinden ya da Tasarım Biyaner'in İKSV üzerindeki web sitesinden Türkçe olarak okumanız mümkün. Sergilenme anlamında ise hemen Açık Radyo Stüdyosu'nun Yanında bulunan depoda özel bir sergileme söz konusu adeta böyle eskiden alışmış olduğunuz gazete e, panoları gibi panolarda her yeni gelen makale asılıyor şu anda gittiğiniz zaman bir kısmının çoktan dolmuş olduğunu göreceksiniz çünkü bienal öncesinde. ...başladı bu. Biennale'nin kavramsal tartışmalarını daha derinleştirmek adına ortaya konmuş bir programdı zaten. E, ve Biennale süresince hatta belki Biennale'den sonra da devam edecek. Dolayısıyla gidip depodaki okuma alanında da e, bu Superhumanity e, makalelerine, metinlerine... Ulaşmak, Orada da birebir bir okuma odası gibi depoyu kullanarak yararlanmak mümkün. 50'den fazla yazar, bilim insanı, sanatçı, mimar, tasarımcı, filozof, tarihçi, arkeolog, antropolog gibi kişilerin, ekiplerin çoğunlukla kendi öngörülerini, bilgilerini, kendi sorularını gündeme getirmeye çalıştıkları bir alan bu. Editörleri var zaten Biennial'in küratörleri olan Beatrice Colomina ve Mark Miklin'in yanı sıra Nikolaus Hirsch bu projenin ana editörü ve ortağı. Aynı zamanda IFLAX'ın e da kurucusu olan İstanbullu sanat ve mimarlık çevrelerinin iyi tanıdığı Anton Vidok. ...da ortaklar arasında bu dörtlü ekip editoryal çalışmayı yapıyor. Size burada yayınlanan makalelerden birinden sadece küçük bir alıntı yapmak istiyorum ki... ...nasıl bir program olduğu konusunda belki biraz daha açıklayıcı olabilirim. Map Office hayatta kalanlara bir özür başlığı vermiş makalesine. Ee, bence içinden geçmekte olduğumuz günleri daha net anlamlandırabilmek... ...adına oldukça anlamlı e, bir metin bu. Map Office iki kişiden oluşuyor. Biri Fransız, diğeri Fas asıllı e, iki isim. 1996'da Hong Kong'da kurdukları... ...mültidisipliner bir platform olarak tanımladıkları Map Office ile... ...pek çok sanat, mimarlık, tasarım e, etkinliğine projeleriyle katılıyorlar. İstanbullu e, ...içinde... ...Biennaller'de onların yaptığı projeleri... ...hatırlamak mümkün. Örneğin 2007... ...İstanbul Biennale. E, hayatta kalanlara bir özür... ...başlığı taşıdığını söyledim. Şöyle başlıyor. Eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde boğulmaz... ...veya kaçmaya çalışırken öldürülmezsem... ...iki kitap yazmayı umuyorum. Adlarını da... ...Hayatta kalanlara özür... ...ve Malthus'a övgü koyacağım. Adalfo Bios Casares... Antroposten çağda siyaset üzerine konuşan Jodidin, insanlar için üç farklı rolün mümkün olduğunu söyler. Tanık olmak, mağdur olmak, hayatta kalan olmak. Bu farklı insan, yol haritalarına dair analizi, dünyaya Darwinist bir bakış açısı çerçevesindedir. İnsanları pasif mağdurlar, aktif olarak hayatta kalanlar ve izleyenler olarak bölümlemesi... En güçlü alanın yaşamını sürdürmesi görüşüyle uyumludur ve hayatta kalmanın bireyci bir performans olarak tanımlandığı bir dünyanın kabulü de belli ki varoluş mücadelesine bir cevap niteliğindedir. Böyle başlıyor makale. Çok e, iyi bir çeviri. Türkçesinden de okumanız mümkün benim yaptığım gibi Orjinalleri genelde İngilizce kaleme alınmış metinler. Ve Map bu metni hayatta kalanlara bir özür metninin son paragrafı yani sonu yine içinden geçmekte olduğumuz günlere çıkış arayan bizler için bence anlamlı. Öz örgütlenmeli, öz düzenlemeli süreç ve ağlara dair tartışma. Heyin öz farkındalık arayışının mantıksal uzantısıdır. Süper öz çağında yani süper humanity çağında bizi barındıran çevreye yönelik bilinçli bir tutum aynı zamanda bu bilinci ötekine aktarabilmeyi de içerir. Bu bilinç de üretim ve tüketim olarak şekillenir ve bu şekilde olduğu yere uyum sağlar. Burada parçalanmış ve çeşitli mekanlara dağılmış kolektif birey olarak tanımlanan süper öz bilgiyi birikime dayalı üretim biçiminin ötesine yayma genişletme ihtimali taşır. Antroposende hayatta kalan bu süper öz araç ve teknolojilerin, dışlayıcı cemaatlerin, ben merkezli kahramanların ötesinde var olmaktadır. Sade, komünal özün, yani hala daha iyi bir gelecek için planlar düşleyip, yaratma kapasitesi olan nefsin, alanlarına nüfuz ederek dağılmıştır. Map Office'in, Superhumanity İstanbul Tasarım Bienniali'nin, Eflux işbirliğiyle yaptım bu Süpermarket projesi için kaleme aldı. Hayatta Kalanlara Bir Özür makalesinden de okuduklarım. E, tasarım BNL'e dair aktarmak istediklerime burada e, eğlenceli bir müzik parçasıyla son vermek istiyorum. BNL sırasında da sıklıkla BNL'in açılış etkinliklerinde de sıklıkla e, Eğlenme amaçlı gündeme getirdiğimiz ve e, müzik tarihine e, en anlaşılmaz hatta en saçma e, parça sözlerinden biri olarak yer etmiş Killers grubundan geliyor. Are we human or are we dancers? Vienna'nin başlığına bir gönderme olsun.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 Merhaba, Killers'tan dinledik. İstanbul Tasarım Bienalinin başına referansla "Are We Human or Are We Dancers?". E, Harçtan Sanat Programındayız, Açık Radyoda. Ben programcınız Çeleng. Az önce Tasarım Bienali kapsamında Eflax işbirliğiyle düzenlenen Superhumanity e, projesine özellikle vurgu yaptım. Şimdi programın başında da bahsettiğim gibi bu haftanın e, sanat çevrelerinin ...gündemindeki bir fuardan on birincisi düzenlenen ve İstanbul'un en uluslararası ve büyük ölçekli fuarı olarak kabul edilen... Contemporary İstanbul'a değinmek istiyorum. İstanbul'da bildiğiniz üzere birkaç fuar birden vardı son yıllarda. TÜYAP bunların içinde en köklü olanı uzun yıllardır devam ediyor son e, yıllarda Beylikdüzü'ndeki e, fuar alanında gerçekleşmesi nedeniyle kentin biraz daha çeperinde kalmış durumda. E, ondan sonraki e, 11 yıldır düzenlenen Contemporary İstanbul her zaman aynı ölçeğini daha da genişleterek devam ettirmeye çalışıyor. Bir de son dönemlerde e, son 3-4 yıldır Art International adlı Biennale eş zamanlı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir Biennale vardı. Bu e, yaz aylarında onun ...gerçekleşmeyeceği bilgisini aldık. Tıpkı iptal edilen onlarca uluslararası sanat etkinliği... E, ...İstanbul dışındaki kentlerde düzenlenen BNN'ler... ...ya da uluslararası diğer projeler gibi o da iptal kararı aldı... ...ya da iptal etme mecburiyeti hissetti. Kontemporary İstanbul bunun aksine hayır biz 11. yılımızda... ...aynı şekilde devam ediyoruz... E, şeklinde bir tavır takındı. Oldukça iddialı bir programla çarşamba günü yani 2 Kasım günü ön izlemeye e, açılacak. Açılış kokteylleri, onlarca buluşma, etkinlik katılan sayı, çok sayıda galeri var. E, bunun ötesinde pazar gününe kadar, pazar akşamına kadar yani 6 Kasım'a kadar da e, İstanbul Kongre Merkezi olarak ...Bilinen Lütfi Kırdar Sergi Salonları'nda bir yeni, e, fuarı, Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nı biletle takip etmek mümkün olacak. E, Programın başında da değinmeye çalıştım. Bu fuarın ticari yanı oraya katılan galeriler, yapılan yapıtlar vesaire, e, bunlar hakkında bilgi edinmek elbette mümkün. Bense daha kamusal programlarına işin biraz daha tartışmasına akademik yönüne ya da ticari olmakta zorlanan e, diğer ...içeriklere değinmek istiyorum. Bunların başında da CI Dialogs geliyor. Bu bir panel ve söyleşi programı. Ee, Contemporary İstanbul'da program direktörü olan Markus Graf'ın e, programasyonuyla ortaya çıkıyor. Markus Graf şöyle belirtmiş, sanat fuarı, sanat eserlerinin tanıtıldığı ve satıldığı bir yer olmanın çok daha ötesindedir. Ve bugün sanatın iletişimi, aracılığı ve eğitimi için uluslararası bir platform olarak işlemektedir. Bu nedenle Türkiye'nin önde gelen sanat fuarı olan Contemporary İstanbul 10 yıldır CI dialogusu düzenliyor. Ee, uluslararası paneller 3 gün boyunca yani 3, 4, 5 Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde 50'den fazla sanat profesyonelini, sanatçıyı ve koleksiyoneri, çağdaş sanatın durumunun yanı sıra ekonomisinin ve piyasasının, güncel niteliklerini değerlendirmek üzere bir araya getiren bir program. Çağdaş sanat hakkında çeşitli kavramsal çerçevelerin ele alındığı yuvarlak masa toplantıları, çağdaş sanat ve bağlamını eleştirel olarak yansıtan ve çağdaş sanat anlayışını, araştırmasını, eleştirisini aracılığını yürüten Fuarın özel bir diğer bölümü olan plug-in'i kapsıyor. Plug-in'den de zaten özellikle bahsetmek istiyorum. Zira bilim, teknoloji ve siyasetin kesişim noktasındaki sanat çalışmalarının yer verdiği için koleksiyonerlerin çok da önceliğinde sanat piyasasının çok da görünür bir yerinde yer almıyor. Tam da bu nedenle destek ye ihtiyaçları var. E, program kapsamında... ...özellikle uluslararası niteliğe... ...sahip projelerden bahsetmek istiyorum. Plug-in bir sergi... E, ...bilim, teknoloji ve siyasetin... ...kesişim noktasında yer alan... ...sanat çalışmalarına yer veriyor. Dördüncü yılı 3-6 Kasım... tarihleri arasında... ...Yine İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar... ...sergi sarayında takip etmek mümkün. Bu yıl... ...Networked Space fikrini... ...yalnızca küratöryel bir konsept olarak değil... Aynı zamanda sanatsal bir üretim biçimi ve toplumsal tahayyül ve bilincimize yönelik bir sorgulama noktasında ele aldıklarını belirtmişler. Networklar konusu irdeleniyor. Dijitalleştirilmiş gerçekliğimizin yapıları sorgulanarak fiziksel ve bilişsel mekanlarımız arasındaki ilişki yeniden gözden geçiriliyor. Bilişim teknolojileri, iş ve üretim süreçleri, mekan ve iletişim kavramları... ...bütün bunlara dair ekonomik ve toplumsal değişimlerin nasıl tetiklendiğine bakıyor. Böylece anlam, maddesellik ve bilgi yaratımı ekseninde network space kavramıyla sayısız yeni bakış açıları sunulmaya çalışılıyor. Burada Şangay'dan ACIF Projects'in bir video ve ses yerleştirmesi var... Akıncı Galeri, Amsterdam kökenli bir galeridir. Onlardan yine e, video yerleştirmesi, Florensa'dan, Arya Art Gallery'den bir e, bin yıl devam edeceğini iddia ettikleri bir yerleştirme diyeyim. Art Nivo, Türkiye'den Refik Anadolu'la, Art On, İstanbul'dan Ozan Türkkan'la, C24 Galeri, Katya Yoher'in dört kanal bir video kompozisyonu ve şu anda burada saymak da zorlanacağım bayağı bir Teknik teçhizatla, İstanbul'dan Gaya Galeri Elektro, Elektra KB ile, Galeri Siyah Beyaz Ankara'dan Aykut Cömert'in bir videosuyla, Galeri Sen'da bunu özellikle önemsiyorum. IS Art F ...adlı Moskovalı kolektifle çok çarpıcı, çok prov provokatif... ...aynı zamanda popüler dili, popüler estetik anlayışı çok iyi kullanan çalışmaları var. Inverso Mundis, tersine dünya gibi çevirebileceğim bir video yerleştirmeleriyle... ...ve nihayet Moving Image Immersive Media kolektifi... ...Yokob Kunsthansi'nin bir, e, bir e, sanal gerçeklik videosuyla bu plug serisine katılıyorlar... E, Haliçten sanatı sona erdirmeden önce Contemporary İstanbul'daki konuşma söyleşilerden de kısa bir seçki yapmak istiyorum. E, gidebileceğiniz özellikle uluslararası katılıma da el veren konuşmalar arasında 3 Kasım Perşembe. Bu Perşembe saat 1'de sanat piyasasının ihtiyaçları ve istekli, istekleri başlıklı bir panel olacak. E, moderatörü Süreyya Will Arts'inin Ki kontemporal İstanbul'a da ortaklık yapan dijital bir platform bu. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Başkanı kendisi. E, programa Türkiye'den ve yurt dışından galeri temsilcileri katılıyorlar. Bunun yanı sıra aynı gün saat 2.20 geçe e, günümüzde collectible design yani koleksiyonu yapılabilen dizayn, tasarım... Üzerine bir konuşma var. Yine Türkiye'den ve yurt dışından katılımcılarla birlikte uluslararası bir tartışma alanı olacak. Ee, 3 Kasım Perşembe 15.40 sanat fuarlarının gücü. Viyana, Bukreş ve İstanbul'dan fuar temsilcileri bunu tartışıyor olacaklar. Örneğin Viyana Contemporary'nin direktörü. ...bu konuşmaya katılıyor olacak. Moderatörlüğünde bizzat Ali Gürelli... ...Kontemporal İstanbul'un yönetim kurulu... ...başkanı yapıyor. Ee, son olarak da... ...değinebileceğim konuşma... ...4 Kasım Cuma... E, ...sanat ve ekonomisi üzerine moderatörü e, Arzu Maliki'nin olacağı bu konuşma 15:40'da ve Narsisus Artın managing direktörü, yürütücü direktörü Nicholas Campbell'la Ali Gürel'i sanatın ekonomisini tam da fuar sırasında tartışıyor olacaklar. Umarım fırsatınız olur. Özellikle e, çarşambadan pazar gününe kadar 3-6 Kasım arasında devam edecek bu fuarın daha akademik yanlarını, tartışma ve söyleşi programlarına ve plug-in gibi yeni medya ve teknolojiye yer veren daha niş bölümlerine vakit ayırabilirsiniz. E, önümüzdeki hafta Harik'ten Sanat programında görüşmek üzere. İyi haftalar. Harik'ten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra